Alhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme allimna bima yenfa'una ve anfa'na bima allemtena inneke ala kulli şeyin kadir Muhterem kardeşlerim bugünkü dersimiz insanlara İyiliği öğretmenin Onları iyiliğe davet etmenin fazileti mükafatı hakkında olacak Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi 2. ayette şöyle buyuruyor kardeşlerim. Hallezî fil minhum aleyhim âyâtihî ve, ve Okuma yazma bilmeyenlerin işlerinden, onlardan kendilerinden bir elçi gönderen onlara Allah'ın ayetlerini okuyan onlara kitabı yani Kur'an'ı evet. ve hikmeti hikmetin kasıt sünneti öğreten bu yüzekihm ayetlerini e, onlara ayetlerini okuyan onları her türlü maddi ve manevi pisliklerden temizle nefislerini temize çıkaran onlara kitabı ve hikmeti öğreten odur yani Allah Teala'dır. Yine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 110. ayette şöyle buyuruyor. Kuntum hayra ümmetin okricetlin nas. Ta'murune bil bilme'rufi ve tenhevne anil munker. Ey Muhammed ümmeti aleyhis salatu ve Sizler insanlar içerisinde çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Vasfınız nedir sizin en hayırlı olma vasfınız? Siz, sizler iyiliğe emredersiniz. Kötülükten nehy edersiniz. Bundan dolayı siz Ümmetler içerisinde, insanlar içerisinde en hayırlı ümmetsiniz. An abi Mas'udin, Uqbah bin 'Amir El ansariy R. Teala Anhu, "Bana" diyor. "Bana" diyor. "Bana" diyor. "Bana" diyor. "Bana" diyor. "Bana" diyor. "Bana" diyor. "Bana" diyor. "Bana" diyor. "Bana" diyor. "Bana" Ensar'dan olan Ukbe İbn Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Her kim bir iyiliğe, bir hayra delalet ederse, onu gösterirse, ona ön ayak olursa onun o iyiliği yapanın işlediği ecrin aynısına nail olur. Aynısı kendisine de verilir." An Abi Hureyre radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal men da'a ila huden kane lehu minel ejri mitli ucuri men tabi'ahu la yankusu zahlike min ucurihim şey'a Ebu Hureyre radiyallahu te'ala anhu da göre Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim hidayete davet ederse yani salih amel işlemeye insanları davet eder, ona ön ayak olursa, ona çağırırsa, o iyiliği yapanların ecrinin, mükafatının, sevabının bir mislisi de kendisine verilir. لَا يَنْقُسُ ذَلْكَ مِنْ عُجُورِهِمْ Onların, yani o ameli, salih ameli işleyenlerin amellerinden hiçbir şey noksan noksan noksa noksanlaştırılmaksızın o yapılan iyiliklerin aynısını o kimseye yazılır. O kimseye verilir. Yani o kim eee hayıra davet eden kimseye de aynı yapanın mükafatı verilir. Ve men daa ila dalaletin kana alayhi min el ismi mislu asemi men tabihe la yenqus zalika min asemihim şeyae. Ahraca Müslim. Her kim de insanları dalalete safıkla, kötü amele Davet eder ise o dalaleti işleyen, kötü ameli işleyen, şerri işleyen insanların işlemiş oldukları günahların, günahların bir mislisi de o, o işe ön ayak olan o işi gösterenlere verilir. Yani ile vesile olana hayır yazıldığı gibi, sevap yazıldığı gibi kötülüğe vesile olan, aracı olan kimseye de o kötülüğün işlendiği sürece, işlendiği miktarınca o kötülüğe ön ayak olan kimseye aynı şekilde günah yazılır, günah verilir. Hadisi de Müslim rivayet etmiş kardeşlerim, önceki hadiste olduğu gibi. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ebu Umam el-Bahili'den rivayet olunduna göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnne Allahu ve meleikatehu ve ehles semawati vel ardi hatta'n-nemlete fi juhriha la yusallun ala muallimin nase bil khair. La la yusallu la yusallun ala muallimin nase'l khair. Ahracehu't-Tirmizi ve kâle hasen sahih. Şüphe yok ki Allah Teala ve melekleri Hatta gökte ve yerde bulunanların hepsi. Hatta deliğindeki karınca bile insanlara hayrı öğreten, insanlara iyi şeyleri öğreten, Allah'ın dinini öğreten insanlara salatta bulunurlar. Burada salattan kasıt nedir kardeşlerim? Allahu Teala'nın kuluna salat etmesi demek, onu kendisine yakın meleklerin yanında methetmesi demektir. Yani övmesi demektir. Meleklerin kuluna Allah'ın kullarına salatta bulunması ne demektir kardeşlerim? O da Allah'tan istiğfarda bulunması demektir. Yani Allah'ın falanca kulunu bahşet, e, bah, e, affet, Allah'ın falanca kuluna merhamet et. Allah'ın falanca kuluna mağfiret et diye Allah'tan dua et, Allah'a dua etmesidir. Hadisi Tirmizi rivayet etmiş kardeşlerim. Tirmizi hadis hakkında hasenun sahih demiştir. Evet kardeşlerim bu ayeti kerimelerden ve hadisi şeriflerden şunu anlıyoruz. İnsanlara dinlerini öğretmek, onları hayra salih amele davet etmek Allah Teala'nın göndermiş olduğu Nebilerin ve Resullerin işidir. Onların yapmış olduğu görevin aynısıdır. Çünkü Allah Teala Nebi ve Resulleri bu gaye için göndermiştir. Yani insanlara dinlerini öğretmek için göndermiştir. Bu görev yeryüzünde bulunan görevlerin en en büyüğü ve en yücesidir. Allah Teala bu görev için insanların en faziletlisini seçmiştir. Onlar da kimlerdir? Nebi ve Resullerdir. Allah kimi hayır yolunda muvaffak eylerse, dinlerini öğretmek, onlara dinlerini öğretmek için Allah kimi bu alanda musakkar kılarsa, onları hayra davet ederse, büyük bir hayra nail olmuş olur o kimse. Yani insanları iyi şeyleri öğreten, dinlerini öğreten bir kimseye, Allah bunu nasip ederse, gerçekten dünya ve ahirette, büyük bir ecre mükafata, şerefe nail olur. Çünkü bu insan, Allah Teala'nın dinini yaymakla, Allah Teala'nın dinini insanlara öğretmekle, Birincisi en şerefli ilim olan dini ilmi öğretmiş olur insanlara. İkincisi emri bil maruf insanlara iyiliği emretmiş olur. Üçüncüsü insanlara en nehyu anil münker kötülükten nehy emri, öğretmiş olur. İşte bunu yapınca yeryüzünde hayır ve iyilikler yaygınlaşır. Allahu u Teala'nın rızasına uygun olarak yaşam ikame edilmiş olur yeryüzünde. Aynı şekilde Allahu Teala'nın insanlar üzerindeki huceti tahakkuk etmiş olur. Kıyamet gününde Ya Rabbi bana hiçbir insan göndermedin, hiçbir nevi göndermedin, hiçbir Rasul göndermedin veya bana dini anlatacak hiç kimse göndermedin ki ben de dini yaş yaşamış olayım diyerek insanların Allahu Teala'ya hucet bahane özür beyan etmemeleri için bunu öğretmesi her Müslüman üzerinde bir görevdir. Çünkü Allahu Teala'ya kıyamet gününde insanlar hucet-i e, özür beyan edecekler. Ama Allahu Teala onlara bu özürlerini çürütecek. Ben size işte şunu gönderdim, bunu gönderdim diyerek onlara onların o mazeretini geçersiz kılacak. Yani bana dinimi öğretecek kimse yoktu ya Rabbi. İslam'ı öğretecek kimse yoktu ya Rabbi diyemeyecek insan. Ey kulum bak şu mekanda insanlar toplanmıştı. Sen Oraya gitmedin, gittin kahvehane köşelerinde veya arkadaşlarınla vakitlerini boşa harcadın diyerek Allahu Teala onun hüccetini boşa çıkaracak. Evet, ayet ve hadislerden neyi istifade ediyoruz kardeşlerim? Birincisi insanlara iyiliği, salih ameli, güzel şeyleri dinlerini öğretmek nebilerin ve resullerin görevidir. Onların yapmış olduğu bir ameldir. Bu ameli yapmakla bir insan nebi'lerin, Rasullerin görevini yapmış olmaktadır. İkincisi, insanlara dinlerini öğretmek fazile çok faziletli bir ameldir. Çünkü insanlara bir amel ameli öğrettiğiniz zaman veya hidayete salih amele çağırdığınız zaman vesile olduğunuz zaman o ameli, salih ameli işleyenlerin kazandığı ecrin bir katını da, bir mislini de sizler kazanıyorsunuz. Üçüncüsü, insanlara iyiliği, hayrı öğretmenin fazileti, mükafatı çok büyüktür. Allahu Teala bu ameli işleyenlere, bu ameli yapanlara mükafat övgüde bulunmuş, meleklerinin yanında onları övmüş, Gökte ve yerde bulunanların her hepsi. Yani melekler ve yeryüzündeki bütün varlıklar hepsi bunlara bu işi yapan kimselere istiğfarda bulunmuşlar. Dua etmişlerdir. Çünkü dediğimiz gibi bu kimse yeryüzünde hayrın Allahu Teala'ya gerçek manada ibadet etmenin gerektirdiği ilmi insanlara öğretmiş öğretmiş oluyor. Ondan dolayı Allahu Teala, gökteki melekler ve yeryüzündeki bütün varlıklar o insanlara dua ediyorlar. Dördüncüsü kardeşlerim, Allah'ın yoluna davetin fazileti, mükafatı çok büyük. Yani bunun boş bir şey olduğunu zannetmeyin. Bir münker gördüğünüz zaman veya insanların Allah'tan uzak olduğunu gördüğünüz zaman, onu Allah'a davet ettiğiniz zaman, bu amelin ne kadar büyük olduğunu bilmeniz lazım. Yapmış olduğunuz bu amelin, Nebi ve Resullerin bir görevi, bir ameli, bir vazifesi olduğunu bilmeniz gerekir. Ayrıca, yeryüzünde yine, iyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek, Nebi ve Resullerin görevidir. Böyle yapmakla sizler, Nebi ve Resullerin yapmış olduğu görevi, ifa etmiş oluyorsunuz. Allah hepimize, onun dinine hizmet eden, emri bil ma'ruf, nehyi anil münkeri yerine getiren müminlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. Ve ahiru da'vana enil hamdü lillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nebi ile Resul arasındaki fark nedir hocam? Evet. Nabi ve Resul arasındaki fark, Resul Allah Teala'nın kendisine kitap gönderdiği kitap, ve yeni bir şeriat gönderdiği onu insanları tebliğ etmekle görevlendirdiği elçisidir. Nebi ise Allahu Teala'nın kendisine kendisinden önceki resulün şeriatıyla amel etmesi etme, etmeyi ve insanlara bunu anlatmayı emrettiği elçidir. Her resul aynı zamanda nebidir ama her nebin aynı zamanda resul değildir. Aradaki fark bu. Her Resul hem yani elçi hem Resul hem Nebidir. Ama her Nebi Resul değildir. Anlaşıldı mı bu? Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem Resul hem Nebidir. Sizden de.